Şimdi geçen hafta 1389-1453 Mehmet Fenari, Molla Fenari ve okulu etrafında Osmanlı düşüncesinin yapısına bir bakmıştık. Bunu özetini her zaman yaptığımız gibi kısa bir özetini verip bugünkü konumuz olan Altın Orda, Memlükler ve Timuriler dönemi... <gülüyor> üzerine duracağız. Şimdi 1389 ile 1453 arasındaki e, Osmanlı entelektüel hayatının en önemli özelliklerinden e, bir tanesi kurumsallaşma. Buradaki kurumsallaşmayı sadece bina anlamında medrese yapmak e, anlamında değil entelektüel hayatın hangi unsurları gerektiriyorsa bu unsurları e, inşa etmek, üretmek. Ve işlevsel hale getirmek. Kurumsallaşmaya bağlı olarak diğer bir e, özellik düzen. Belirli bir e, sistematik, e, sistematik durum oluşturmak. E, eğitim ve öğretim hayatında, okunacak eserlerde, dönemin ilim hayatının ya da ilim kamuoyunun Temayülleri doğrultusunda. Şimdi bunu özellikle vurguluyorum çünkü klasik gelenekte başkentten Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kurulu şu kitaplara okutulacak, şu derslere okutulacak şeklinde bir ayar verme olayı yoktur. Biz Osmanlı medreselerinde ya da Selçuklu medreselerindeki okutulan dersler, ders programları dediğimizde bunu müsamahalı anlamda kullanıyoruz arkadaşlar genelde klasik dönemde ilim hayatındaki olup bittileri temayüller, ilim kamuoyunun temayülleri belirler. Bu temayüllere göre eserler okunur. Bu temayüllere göre konular tercih edilir. Yoksa yukarıdan aşağıya empoze edilen çok katı bir yapı yok. Çünkü üniform anlayış yok. Şimdi ee, devletin baş yukarıdan aşağıya belirleyebilmesi için tek biçimli bir perspektifin olması lazım. Bu ulus devlettir zaten. Aynı düşünen, aynı dili konuşan, aynı şekilde oturup kalkan. İmparatorluk geleneğinde bu zaten ne etnik olarak, ne dil olarak, ne din olarak mümkün olmadığı için böyle bir e, şey yok. <gülüyor> Yapı yok. Elbette şuna dikkat edeceğiz. Medreseler dediğimiz hadise, tarihin her döneminde farklı ele alınmıştır. Selçuklu medreseleri farklıdır, Karahanlı farklıdır, Anadolu Selçuklu farklıdır, Osmanlı'nın ilk dönemi farklıdır, Fatih'ten sonraki dönem farklı durumunda duracağız. E, medreseleri, Fatih döneme kadar olan medreseleri genel olarak dikkate aldığımızda iki konudaki, bunu sık sık belki vurguladım, bir daha vurgulamakta fayda var. Çünkü gelen e-maillerden anladığım kadarıyla bu konuda e, kendimiz yeterince ifade edemedik. İki konuda özellik esastır. Bir, mali özellik. Bunlar vakıflar üzerinden kuruluyor. Meddeseler vakıf kurumları olduğu için nisbeden bir mali özellikleri var. İkincisi, mütevelli heyetinin ya da vakıf kurucu heyetinin ve vakıf senedinin içeriği, hukuku bir metin olduğu için, fıkıh metni olduğu için oraya müdahale etmek şartname. şartname. O kadar kolay değil. Onun da sağladığı belli bir özellik var. Üçüncüsü ise eserler üzerinden icat edilen bir zihni özellik var. Yani nedir? Size bunu daha önce anlattım. Özellikle harzemşahlardan itibaren kaleme alınan metinlerin nihai amacı Hoca öğrenci arasına metinin dışında başka bir gücü sokmamak. Onun için özel bir dille metinler kaleme alınıyor ve yazılıyor. Bu açıdan da e, medreselerdeki e, içeriği büyük oranda ulemanın ya da alimlerin e, temayülleri belirliyor. Tüm bunlar gerek kurumsallaşma, gerekse belirli bir düzen inşa etme aslında... Entelektüel bir algoritma dediğim benim. Entelektüel bir algoritma yaratmak amacıyla yapılır. Çünkü entelekt bir yerde bir algoritma varsa orada özellik ve bağımsızlık vardır. Şimdi diyelim ki Abdullah Hoca'yla benim aramdaki fark sadece şekli farklar değildir. Değil mi? E, oturuş kalkış, yürüyüş, düşünüş bunlar da yani e, hem benim bir algoritmam var. Algoritma demek iş tutuş, işi yürütüş ve sonlandırış biçimlerinin farklı olması demektir. Çünkü algoritma düzenli hesap yapma tekniğidir matematikte. Ama bunu entelektüel hayatı uyguladığınız zaman o entelektüel hayatının girdileri nedir? Süreçleri nelerdir? Sonuçta ne hasıl oluyor? Bunu size net bir tablo olarak verecek. Burada bir algoritma var demektir. Bir yerde girdiler, süreçler ve çıktılar belli ise, o algoritmik bir süreçtir. Bilgi nedir? Tanımlanmıştır. Bilgiyi kimler öğretir? Tanımlanmış. Bilgiyi hangi kaynaklar üzerinden aktarılır? Tanımlanmış. Bilginin politikayla ilişkisi olan nedir? Tanımlanmış. Bilginin dinle olan ilişkisi nedir? Bilginin toplumla olan ilişkisi nedir? Bütün bu unsurlar tek tek tanımlanmışsa, ona göre bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütülüyorsa, orada bir algoritma vardır. Bir nizam, bir düzen var demektir. Tüm bunların niçin yapılıyor? İstidlali düşüncenin cisimleşmesi için. Arkadaşlar bakın, bina, şu binalar sezgiyle yapılmaz. İlhamla da yapılmaz. Hiçbir meydan savaşı sezgiyle kazanılmaz. Hiçbir meydan savaşı ilhamla efendim e, ya da hatta teorik akılla tek başına kazanılmaz. İstilali akıl hayatın üzerine kurulduğu ana eksendir. Dolayısıyla istilal yani rasyonalizasyon. Rasyonalizasyon istilal bizim geleneğimizdeki adı. E, en çok paylaşılabilir bilgi üreten insan arasında akletme tarzı olduğu için eğer güçlü bir kültür ve medeniyet inşa etmek istiyorsanız ana eksene bunu koymak zorundasınız. İşte bak ne dedim size mantık okutmaya başlıyorlar. Molla fena ile beraber. Usulü fıkın derecesini arttırıyorlar. Usul kitapları, usulü tefsir, dil kitapları tamamen bunlar istillali aklın kendine esas aldığı konulardır. <gülüyor> Bu kurumların da rasyonizasyonunu, ilişkilerin de rasyonizasyonunu gerektiriyor. Diyelim ki bir tasavvufi tarikatta e, ilişkinin tırnak içerisinde istilani büyük oranda mürşidin eline bağlıdır. Mürşid bir gün gelip bugün herkes amuda kalkıp yürüyecek diyebilir. Eğitim bir parçası olabilir bu. Yani çok mübarek ederek söylüyorum. Çünkü neticede mürşid demek o yolun Rehberi demektir. Nasıl olacağını, hangi kurallara göre ceryan edeceğini o bilir. Ya da bunu çevresiyle paylaşabilir. Ama bir müderris gelip öğrencilere bugün amuda kalkarak eş şemsiye okuyacağız dediğinde öğrenciler niçin diye sorabilirler. Çünkü istiller cevap talep eder. Soru sorar çünkü. Dolayısıyla... Ee, 1389'da Molla Fenari etrafının yapmaya çalıştığı şey, yüksek İslam kültürünü inşa etmek için toplumsal paylaşılabilirliği, bilgi paylaşılabilirliğini arttırmak adına istidlali aklın kullanımını ve merkeziliğini arttırma işidir. Ha şimdi şu soruyu sorabilirsiniz ki sık sık soruluyor. Yani istidlali akıl bu kadar merkezde ise diğer akıl türleri ne olacak? Bakın gerek yeter şart ilkesini birbirine karıştırmayın. Bu gereklidir ama yeterli değildir. Sırf istidlal alakalı iş görürseniz görürseniz mesela Moğollar gibi olabilirsiniz. Moğolların istidlal akıllı çok yüksektir. Ama yakıp yıkarsınız. Ya da çok güzel bir örnek vereyim üstadın yanında. Şimdi Selçukları düşünün. Onlar da Oğuz. Değil mi? Selçuklar büyük bir devlet kuruyorlar. Turul Bey değil mi? Nişabur'a geldiği zaman attan iniyor devlet at üzerinde kurulur ama attan inerek yönetilir. Çağırıyor kadıye Değil mi? Biz hayvan güden bir millettik bize insan yönetmeyi öğret. Bakın bu e, istidirli aklı başka akıl türlerine e, akıl türleriyle birlikte kullanmayı doğuruyor ve büyük bir medeniyet kuruyorlar. Ama aynı Oğuzlar 1150. 1153'te Selçuklu İmparatorluğu darmadağın edip bütün Orta Asya'yı Moğollardan önce tarmar ediyorlar. İki aynı mı? Etnik olarak aynı, dil olarak aynı. Aynı kültür cihinden geliyorlar. Ama e, istidirli alakalı tek başına, tek başına yıkıcıdır. Vahşet yaratır. Örnek, Hitler. Hitler akılsız bir adam mı? Müthiş bir aklı var. Değil mi? bir söylüyor. Dünya tarihini onu kadar iyi bilen ve özetleyen çok az adam var. Ama vahşet yaratıyor. Niye? Alman halkı idelerime yetişemiyor diyor. İdeye bak. Şimdi dolayısıyla ya da bugünkü belirli devletlerin uygulamalarına baktığın zaman istidirli aklın tek başına nasıl yıkıcı olduğunu görmemiz mümkün. O yüzden istidirli aklı eksen olarak almak demek, tek başına o aklına yaslanmak demek değildir. Bunun en güzel örneği Molla Fenari'nin hem bir mantıkçı hem bir usulcu olmasının yanında aynı zamanda bir arif olmasıdır. ...bunları birbirinin üstüne kurma becerisini göstermesidir. Evet, bu ya anlattığımız yapıyı Molla Fenari ve çevresi büyük oranda oluşturuyor. Bunun üzerine uzun uzun konuştuk. Bunun da tabii nedenleri var. Çünkü 1389'da da 9'a kadar Osmanlılar'da nispeten bir nüfus homojenleşmesi, kültür homojenliği ortaya çıkıyor. Politik yapı belirli bir e, içerik kazanıyor yüksek İslam kültürü inşa etmek için ortam müsait. Ayrıca politik istikrar, öngörülebilir bir hayatın inşası onun bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor, dışarıdan ulema çekiyor. Bunlar üzerine uzun uzun durduk. Bu niye doğuruyor? Osmanlılar klasik İslam kültür havzasının doğal bir parçası haline geliyorlar. Orta Anadolu'ya eklemleniyorlar. Orta Anadolu'da e, İran Kültür Havzası'na zaten eklemlenmişti. O da Orta Asya'ya. Dolayısıyla yay biraz daha ne yapmış oluyor? Uzamış oluyor. Bu faaliyetin içerisinde Osmanlılar artık kendi e, alimlerini yetiştirmeye başlıyorlar. Kendi yağıyla kavrulmaya başlıyorlar. Hatta hatta e, klasik kültür havzasını etkileyecek kurucu isimler yetiştiriyorlar. İşte Molla Fenari, Kadızade-i Hacıpaşa... Ee, nedir onun adı? Şeyh e, ve Abdurrahman Bistami ya da Mukbilzade Mümin gibi çeşitli alanlarda e, kurucu isimler ve klasik kültür havzasını etkileyen isimler eserleriyle, fikirleriyle etkileyen isimler yetiştiriyorlar. Ve tabii son olarak da Türkçe'yi de bu dönemde artık bir entelektüel dil olarak üretmeye başlıyorlar. Bunun örneklerini uzun uzun verdik. Klasik şeyin özeti bu. Bir önceki dersimizin özeti bu. Şimdi üç şey üzerine duracağız. Aa, burada da varmış. Evet. Timur, Memlük ve yukarıda Altın Ordu. Altın Ordu değil Altın Orda. O ordu kelimesi yanlış. Altın Orda devleti. Şimdi tabi Hemen onu söyleyeyim. Bir kere bu politik tasniftir. Ne demiştik? Ulema için İslam dünyası tek bir dünyadır. Darül İslam politik teşekküller açısından bölünmüş olmakla birlikte entelektüel olarak kesinlikle e, herhangi bir parçalanma yok. Yani e, Mısır'da yaşayan bir alim için İstanbul'da üretilen ilim, yabancı bir ilim yabancı bir fikir, yabancı bir entelektüel hayat değildir. Yani, kısaca. İkincisi tabii biz bu kültürlerin entelektüel hayatlarını Osmanlı İmparatoru'nun etkilemeleri oranında inceleyeceğiz. Yoksa özellikle Semerkant, Timur dönemi en az bir on ders ister. Ee, sanat. Mesela Bay Sungur sanatı, Sunguri sanat. Ya da Semerkant Matematik Astronomi Okulu, Herat Okulu Bunlar ayrı ayrı üzerine uzun uzun düşünmeyi gerektirirler. E Memlük dönemi zaten olağanüstü derecede hem dini ilimler hem matematik astronomi ilimler açısından zengin çok vakit ister. Fakat biz burada, burada en yine ilmi açıdan en mütevazı olan Altın Ordu Devleti'dir. Fakat bizim burada amacımız Osmanlı'yı etkilemeleri bakımından, oradaki tesirleri bakımından bu kültürlere bakmaktır. Altın Orda Devleti arkadaşlar 250 yıl yaşamış, 1223'te kurulmuş bir devlettir. Cüci, Cengiz Han'ın oğlu Cüci. Cengiz Han büyük kurultayda bölüyor biliyorsunuz devleti. Belirli bölgeleri çocuklarına veriyor. Büyük oğlu Cüci, Cüci'ye de bu bölgeyi veriyor. Cüci ulusu. Ulus kelimesi Moğolcadır, pay demektir. Çünkü klasik Türk Moğol geleneğinde devlet hanedanın mülküdür değil mi? onları bölerler. Dolayısıyla Cucu ulusu diye biliniyor. Ama tabi ki burada 11. yüzyıldan itibaren Beşti Kıpçak dediğimiz bu bölge, Kıpçakların yoğun yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla Moğollar Kıpçakların üzerine geliyor ama çok azlar. Cucu'nun etrafında 400 tane aile var. Moğol ailesi. Kıpçak bölgesine gelip orada Kıpçaklaşıyorlar aslında. Burada daha önce e, İdil Bulgarları mevcut arkadaşlar. İdil Bulgarları çok entesan bu bilinmez ilk Müslüman olan Türk devletlerinden biridir. Hatta ilki Karanlardan önce. İbni Fazlan değil mi seyahatnamesinde bunu anlatır çünkü bunlar Müslüman olunca Abbasi hilafetinden kendilerine dini öğretecek ulema talep ediyorlar. İbni Fazlan da bunlarda beraber giden biri zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bazen seyahat hatnamız Türkçe çevrildi arkadaşlar. Dolayısıyla burada zaten tabanda bir İslam kültürü mevcut. Tabanda özellikle Bulgarî nisbesini taşıyan bugünkü Bulgar şuradaki Bulgaristan'la alakası yok. Şimdi Bulgarlar ikiye bölünüyorlar. Bir İdil'de bir de bu civarda. Bunlar daha sonra Slavlaşıyor. Boris ilk e, Hristiyan oluyor. Boris adını alıyor filan. Onunla Slavlaşıyorlar. Buradaki idiller, idil Bulgarları ise Müslüman oluyorlar. Ve Bulgar nisbili alimler e, metinlerde geçer arkadaşlar. Bu tabanı zaten Müslümanlaştırmışlar. Cüci'den sonra Berke Han entesan bir şekilde Müslüman oluyor. Eee <gülüyor> Hidayet. <gülüyor> Çünkü ondan sonra tekrar gelenler Müslüman değiller. Ama Berke Han Müslüman oluyor ve bu dönemde Fukaha dediğimiz bu fakı fakılar Türk kültüründe çok önemlidir. Anadolu'da biliyorsunuz, değil mi? Fakılar vardır, Şeyde de var, destik uçakta da fakılar var. Fukaha kifçak, pey Arabçada olmadığı için fe kifçak. Fukaha kifçak diye metinlerde çok geçer. Berkehan zamanında başlayan bu coğrafyada bir nasıl diyelim din alimi yetişme faaliyeti başlıyor. Ancak esas Özbekhan zamanındaki 1313-1340 tam Osmanlı'nın kurulduğu dönem Özbekhan hükümdarının 8. yılında Müslüman oluyor. Biraz sert bir Müslüman oluyor yalnız. Ee, Müslüman olduktan sonra etrafındaki şamanlara çok e, iyi davranmıyor. 1320'de Müslüman oluyor ve denilen Desti Kıpçak bölgesini Altın Orda devleti hızla İslamlaştırıyor. Hızla İslamlaştırıyor. <gülüyor> Niçin? Çünkü sultanlık iddiası neyi gerektiriyordu? Yüksek İslam kültürünü gerektiriyordu. Yüksek İslam kültürünü üretecek ee, yapıyı kuruyor. Yüksek İslam kültürü şehir demektir arkadaşlar. İslam şehirde yaşar. Şehirde üretilir. Şehirsiz olmaz. 25 tane büyük şehir kuruyor burada bu bölgede. Ve Harizm bölgesinden gayet doğal Harizm bölgesinde Alaaddin Harizmi diye mantıkçı bak aynı tarz ar kafa aynı kültür aynı çünkü mantıkçı usulcü <gülüyor> Alaaddin Harizmi çağırıyor ve buradaki entelektel hayatı organize etmesini ondan istiyor. Peşinden gelen Canı ı Bekhan, 1340-1357 döneminde altın orada devleti entelektüel olarak altın çağını eşiyor. Ve sadece kendi içinde değil, etrafı da Osmanlı'yı da belirlemeye başlıyor. Bu dönemde Kıpçaki literatürde, tabakat kitaplarında Kıpçaki ya da Bulgari nisbeli alimlerin sayısında Artış var. O kadar önemli bir merkezane geliyor ki büyük alim, taftazani Berke Saray'a Saray Berke'ye gidiyor. Saray Berke başkent. Saray Berke'ye gidip biliyorsunuz taftazani dönemin Seyir-i Şerif ile birlikte en önemli iki 3 isminden biridir. Muhtasarul Meani adlı eserini yazıp ki bu usul fıkıhtır. Değil mi? Değil mi? Bela, hocam, ne? Belakat. Bela, Tabii Meani. Kafa gitti. O şeyinki ki e, neydi? İbni Hacı bin, bunu usul ha, kitabı var ya. Usul. Müntehal karıştırdım evet. Beraat kitabını yazıp Canıbek Han'a ithaf ediyor. Sonra Tokat'tan bakın dikkat edin şeylere. Tokat'tan Tokat neydi? Klasik dönemde bir kültür merkeziydi. Ahmet et Tokadi 1341'de 1341 daha Osmanlı yeni yeni Sarayberk'e gidip Can-ı e, nasıl diyelim? Ferayiz yani İslam hukukundaki miras taksimatı ama onun matematiksel e, ifadesi olan teorik. Fer, teorik, ferayiz kitabı. Bu meşhur Siraciye kitabını şer edip Can ı sunuyor. Ahmet el Tokadi. İlişkileri görüyorsunuz değil mi? Zaten bunu aşağıya Hüsamettin Barçınliği, Barçın o dönemde orada bir şehir. Bak Barçınlığı 1340'te bu sefer nasıl ki 1341'de Ahmet Tokadi Sarayberk'e Hüsamettin Barçınlığı da Konya'da. Niye? Darülislam aynı kültür <gülüyor> havzası. Hüsamettin Barçınlığı da Konya'ya gelip oradaki ulema ile e, müzakere ve mütehalalarda bulunuyor. Evet. Şimdi güzel. Bunlar e, ilişkiler. Entelektüel iç ilişkiler bakımından olaya e, yoğunlaştığımız zaman bu dönemde Can-ı zamanında e, klasik şu yayın entelektüel içeriğinin de aktarıldığını görüyoruz. Yusuf el-Alani alanda bu alanlar entesan bir millettir. Büyük bir imparatorlukları var. Bu Osetyalılar onlardan geldiğini söylenir. Hatta Polonyanlar da onlardan geldiğini sonra Büyük bir imparatorluktur bunlar. Alanlar, Hint, Avrupa kavmi ama. Bu mübarek, e, Yusuf dedi, mübarek el-alani büyük ihtimalle o bölgenin adı alan olduğu için, oraya nispetle. El-Mulakhas fi ilmin heyyeye bildiğimiz işşehri yazıyor. Değil mi? 1335'te bildiğimiz işşehir belki ondan önce şey var. Mübarek Şahlar filan olabilir. Şii'nin talebeleri. Kutbuttin Şiraz'ın, evet. İlk demeyelim. Ama o bölgedeki ilk. Turerul Şimdi bu önemli. Niye önemli? Hatırlayın ne demiştik? Ee, şeyde, Harizm bölgesinde Bahattin Haraki'nin değil mi? Ve öğrencilerin kurduğu sonra e, Çagmini'nin kaleme aldığı El Mülakhas adlı eser. Daha sonra Melaga'ya geliyor. Melaga'dan Konya'ya, Bursa'ya bütün bir İslam dünyasındaki e, astronomiyi dönemin e, tırnak içinde bilimsel astronomisi haline dönüştürüyor. Bu çok önemli. Çünkü astronomiyi entelektüel üretebilir. Mesela Newton yazdığı hiçbir kitabı arkadaşlar görevli olduğu üniversite okutmamıştır. Asistanı bile Newton'un ne yaptığını bilmiyor. Yani biz şöyle zannediyoruz. Herkes bekliyor bir şey keşfedilse de hemen atlasın. Öyle bir şey yok. Hem yani o dönemde hiç yok. Newton bütün çalışmaları dışarıdan yaratılmış haldedir. Ders bir şey, ders programı girmesi kolay bir iş değil. Tamam mı? Bilim, ula belirli insanlar sarayda, konaklarda ilim yapabilir. Ama toplumun, ona ben tahsilli kesim diyorum. Yani Alimler tahsilli kesim. Tahsilli kesim kavramı son derece önemlidir. Ve bu Büyük oranda Selçuklu medreselerden sonra ortaya çıkıyor. Ondan önce yaygın eğitim olmadığı için tarihte e, tahsilli insan kesimi çok azdır. Ya filozofsun, alimsin ya da vatandaşsın. Ama bir de tahsilli kesim demek bilginin toplumsallaşması demektir. Ve büyük oranda çok sistematik e, ilim ya da elim demeyelim eğitim kurumlarını gerektirir ki bu medreselerle alakalıdır. E, bu çerçevede üretilen medrese ders kitapları üzerine durmuştuk. Dolayısıyla Altın da bu şeye katılıyor. Ee, nedir onun adı? Sistematik ve e, havzaya, o e, entelektüel kültürel havzasına katılıyor ve Mubarek El-Ala'nın eseriyle tek müstresi Topkapı'da demek ki Osmanlı'ya getirilmiş eser. Bitti mi? Hayır. Kemalettin Türkmani Nisbesi belli, Türkmen bu adam. 1354 civarında Sarayberke'de ikinci bir mülakat şehri yazıp e, yine sultana sunuyor. Çünkü 1357 döldüğüne göre can Bekan, 1354, yani üç yıl önce. İki tane eser, e, İslam medrese geleneğinde, astronomi geleneğinde, Ders kitabı olarak, yaygın olarak kullanılan bir esere ikişer e, yazılıp Can-ı sunuluyor. E, Alaaddin Ebi verdi, bu çok entesan bir adam, bu filozof mantıkçı, Harizm bölgesinden gelip Sarayberke'de Ebul Bereket El Bağdadi'nin kitab-ül muhteberini Can-ı Bekhan için istinsa ediyor. Ha Niye çok önemli? Çünkü başka bir nüshası yok. Günümüze gelen tek nüssa, tam nüssa. O da Ebi Verdi'nin nüssasıdır. Ve Can-ı sunulmuştur. E, neydi, yad, necdi Necdiyat filan diye kitapları var. Tabii başka kitapları var ama Verdi, bunun herhalde odur. Ebi Verdi birkaç tane var ama. Çok var, Bakmak lazım. Alaaddin Ebi Verdi. 1343 1301 bir, bir yıl alıyor. Üç cilt kitap baya kalın o. Yani 900 sayfa. Üç yıl, bir yılda bunu istinsa edip çok önemli bir felsefe kitabıdır. tabii Şimdi arkadaşlar ne olacak diyebilirler. Ee, düşünün, o önemli felsefe kitabı, mantık, fizik, metafizik, üç cilt e, günümüze Canı Bekhan sayesinde geliyor. Bu önemli. Meşhur Memlüklü tarihçisi İbni Fazla el bu 30 ciltlik bir Mesalikül Ebsar adlı bir kitabı var. Orada e, Hasan Er-Rumi yani Anadolu'da Hasan, bu tacir Klasik gelenekte tacirler büyük oranda casustur arkadaş arkadaşlar. Bugün de pek fark yok diyor abla hocam. Ben söylemedim hocam. Ee, biliyorsunuz savaşlar hatta ticaret kervanlarına baskından la filan da hani Moğol Cengiz Han'ın değil mi Harzemşahlara saldırması da böyle bir otrar, e, otrar olaylarıyla alakalıdır. Ee, bunlar bilgi taşırlar. Sadece basit anlamda politik ve askeri bilgi değil, oradaki ilmi, yeni gelişmeleri de bunlar satın alını getirirler. Mesela Memlük tacirleri e, Balkanlara gittiklerinde oradan top ve barut teknolojisini alıp, değil mi? Memlük devletine getiriyorlar mesela. Şimdi Hasan el Rumi büyük bir tacir, e, Anadolu, altın orada ve e, Mısır'a ticaret yapıyor. En omeriye bu meşhur tarihçiye e, bilgiler aktarıyor orada verdiği önemli örneklerinden bir tanesi Mesut el Bulgari adlı bir altın orda devletindeki bir asunumun rasat yaptığı. Şimdi nasıl bir rasat? Rasat anı var? Küçük ölçekli bir rasat mı bilmiyoruz. Ayrıntılı bilgi yok ama en azından bizzat orada bulunmuş ve e, gezmiş onlarla tanışmış bir insanın verdiği bilgi olduğu için ve bir de bu çok böyle askeri bir bilgi değil, uydurma olma şansı yani rasat yapıyor demek demek o insanlara bir şey kazandırmıyor. Zaten asılat yapmak çok da öyle ahım şahım şey değil o dönemde. Ristli bir şey. Demek ki altın ordu Devleti Özbek ve Canıbekhan zamanında hızlı bir şekilde bu ortak kültür havzasının bir parçası haline geliyor ki bu şeye kadar arkadaşlar sürece sürecektir. Osmanlı'ya Kırım'ın ithal edilmesine kadar sürecektir. Şimdi bu <gülüyor> Bizimle alakası, tabii Altın Orda ilim hayatını anlatmıyorum, ha. Oo, kimler var, neler var saysam bitmez. Onu anlatmıyorum, o şimdi bizim işimiz değil. Ee, ana başlıklarım, Osmanlı medresesinin ilk baş hocası kimdi? Davudur Kayseri İkinci baş hocası kim? Fenari, ikinci büyük kurucu isim. Tacittin Kerderi. Nereden geliyor? Altın oradan geliyor. Tacittin Kerderi Harizmlidir. Osmanlı ülkesine geliyor ve Davdül Kayseri'den sonra İznik'in ikinci müdelesi oluyor. Bakın ilişkiyi görüyorsunuz. Hem Harizm hem Altın orada. <gülüyor> Gördüğünüz gibi politik sınırlar entelektüel sınır anlamına gelmiyor arkadaşlar. Kimin ehliyeti varsa gelip işin başına geçebiliyor. Yıldırım Beyazıt döneminde ise meşhur e, İbn-ül Bezzazi değil mi? Hafizettun Muhammed El Bezzazi El Baratigin El Kerdiri 1424'te Bursa'ya geliyor. Bu çok önemli bir konu. Bunun El Fetevatül Bezzazi'ye bir de var. var. Hanefiliğin, Hanefiliğin e, Osmanlı ülkesinde yerleşmesinin nedenlerinden biridir. Ee, İbnül Bezzazi. Çünkü o dönemde zaten 1. Murat'ta sunulan usul kitaplarından bahsetmiştik. Furuh kitaplarından bahsettik. Sonra Molla Fenari'nin ve oğlu Muhammed Şah Fenari'nin usul ve furuh kitaplarından bahsettik. Ee, şey, usul kitaplarından bahsettik. İbnül Bezzaz tam da Fenari'nin yaşadığı dönemde Bursa'ya gelip bu meşhur El Feteval bezazi yazıyor. Burada Hanefi fıkhının ve hukukunun bir tür temsilciliğini yapıyor. Daha geçen hafta anlattım. Hatta Molla Fenari'nde bir müzakereleri bile var. Biri usulde çok güçlü, biri Furu'da çok güçlü. 2. Murat döneminde Şerefettin Krimi adlı meşhur bir alim. Bu da yine 2. Murat'ın yanına geliyor. Fatih döneminde onun öğrencisi Ahmet El Krimi Fatih'le beraber biliyorsunuz zaten o bölge artık Osmanlı'nın oluyor ve özellikle kefe alimleri, kefevi alimler Osmanlı'da ciddi bir yerleri vardır. Yani son döneme kadar e, tabii Altın Orda Devleti artık yıkılmış, yerine e, Kırım Hanlığı kuruluyor. O bölge Osmanlı'ya katkıda bulunmaya devam ediyor. Pek çok örnek vermek mümkün. E, Tuf'e Değil mi? Özbekan zamanında yazıyor. bir matematik kitabı. Et-tuhfe fi ilmin-i sahab Şehit Ali'de miydi? El-ikna fi ilmin Uygulamalı geometri kitabı bir kefevi alim tarafından Fatih'e sunuluyor. Onu yayınladım ben. Ve daha sonraki kefevi alimler. Dolayısıyla Altın Orda Devleti bu anlattığımız ana eklem noktaları ayrıntılara girmeden Osmanlı Devleti'nin entelektüel hayatında e, ciddi bir yeri var. Düşünün, Medresenin ikinci hocası bir e, oradan geliyor. Yani bu daha e, sözehacet yok ya da Hanifi hukukunun yerleşmesinde ciddi katkıları var. E, fetihten sonra büyük bir ihtimalle oradaki eserler e, İstanbul'a aktarılıyor ve bu da e, Osmanlı'daki e, entelektüel hayatın zenginleşmesinden oluyor. Tabi Osmanlı Devleti orayı hakimite alınca oradaki alimler. Başkente geliyorlar ve oradaki birikimi besliyorlar. Bir tanesi bir daha universal bir camiası var. Evet, bugünkünden daha universal. Biz yani Türkiye'yi baz alırsak, evet. Birbirleriyle e, network olmak içinde ciddi bir network ilişkileri var. Birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar ve inanılmaz hızlı şekilde eserler birbirlerine aktarılıyor. Bunu söyledim. Haç her yıl haçta eser değiş tokuşu yapılır, arkadaşlar. Yani şuradan kalkar şey, alem gelir hacca, buradan kalkar gelir, eser değiş, işte tokuşu yaparlar. Elçileri burada unutmayın. Mesela bunun üzerine birinin çalışması lazım. Elçiler ve eser, ilmi ilmi transfer. Mesela 1589'da 3. Murat'ı ziyarete gelen, ziyaret derken, reis, e, politik ziyarete gelen Fas Büyükelçisi. 1589 yanlış hatırlamıyorsam. E, bu seyahat yazıyor yani bir sefa, sefaret demeyeyim elçilik namesi yazıyor Arapça. ve çok ilginç bir bilgi veriyor orada. Diyor ki Avrupa'ya da gitmiş bir elçi bu. Fransa'ya, İspanya'ya, e, Fas sultanı tarafından elçi olarak görevlendirilmiş bir kişi. Hayatımda bu kadar yeri gezdim diyor. İstanbul kadar kitap hiçbir yerde görmedim. Her taraf kitap diyor. Biz de diyor yanımıza bazı kitaplar getirmiştik. ...nadirattan olan kitaplar. Ee, bunları oranın ulemasına gösterdiğimiz zaman... aa bunlar bizde yok, hemen bunları biz çoğaltalım diyor. Aldılar bizden diyor. Bir saat sonra geri verdiler. Çünkü niye? O kadar çok hatat var ki hepsini biraz sayfa verdin... ...bitiriyorsun topluyorsun zaten. Tabii. Çok hızlı kitap üretiliyor. Hiç inanılmaz tabii. Ki İstanbul'da çok büyük miktarda yazı kültürü esas olduğu için çok hattatlarlıkla geçimini sağlayan insan var. E, o dönemin nüfusu kaç olabilir İstanbul? 400 olabilir mi? 1580'lerde. 1740'larda 800 bin olduğuna göre yarı yarıya diye bilmiyorum tabii. Popülasyon, nüfus, hiç bilmiyorum. 400 bin olsa, e, bir 10 binin üstünde yazıyla hayatını geçiren aile var diyebiliriz. Çünkü devletin, toplumun her şeyi yazı ve matbaa yok. En azından Müslümanlar matbaayı kullanmıyorlar. Sonra diyor biz diyor bazı eserleri diyor e, istedik çünkü bizde yok. E, hemen diyor bize bir saat içerisinde çoğaltıp verdiler. İstediğimiz eseri aldık götürdük. Onun için mi hocam bazı eserlerde sayfalar farklı kâğıtta Tabii yazıdan ama büyük oranda aynı yazıyı yazdıkları için hattatlar çok öyle çok net ayıramasın. Bazen tabii dediğin gibi ayrılabilir. Bazen de şöyledir. Oradan bir nüsa gelmiş, oradan bir nüsa gelmiş. Biri eksiklik bir, birbirini tamamlamak için de üst üste konulabilir. Evet. Yazma kültürü. Sami geldi mi? Ha. Yazma kültürü üzerine henüz hiç hiçbir çalışma yapmadık. Yazma bilgiyi nasıl aktarır? Bilgiyi nasıl dolaşıma sokar? Değil mi? Nihal. Ee, Nihal Hanım'ın da doktora konumlarından biri bu. He? oraya gitmeyeceksin de ama en yani neticede bilginin dolaşımı. Bu çok önemli bilginin dolaşımı. Nasıl hallediliyor? Şimdi Memlük'e gelelim. Tabii Memlük dönemini anlat anlat bitiremeyiz. 1250'de kuruluyor, 1517'de ortadan kalkıyor. Klasik İslam'ın yani çok önemli bir kültür merkezi. Bildiğiniz gibi Mısır, 1530'lara kadar, 40'lara kadar İslam dünyası en önemli kültür merkezlerinden biridir. İstanbul'dan daha önemlidir. 1540'lardan sonra İstanbul önüne çıkıyor. Öyle kolay değil bir şehrin kurulması, entelektüel bir merkez olması, değil mi? Çok kadim bir kültür. Dolayısıyla e, İslam medeniyeti içerisindeki yeri, onları yetiştirdiği alimler, katkıları, işte Fatimi devleti, değil mi? İbn Yunus, İbn Heysem, hep Mısır'da. Yani, yani saymakla bitmez. Sonra e, Eyyubiler dönemi e, ondan sonra Memlükler dönemi sonra Osmanlılar dönemi elbette e, hiç tartışılacak bir şey değil. Üzerine uzun uzun çalışılması gereken bir şey. İbn İsem'in ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Haraki ve okulu İbn İsem çizgisinde. Düşünün bakın burada İbn İsem ama şuradaki Harzem bölgesindeki e, bir okul inşasının zemininde bulunabiliyor. Değil mi? Haraki, Çamini, Şirazi tekrar bu tarafa gelebiliyor. Ya da optik. İm neyse optiği burada Anadolu'dan Tebriz'e, Tebriz'den tekrar İstanbul'a giden süreci başlatabiliyor. Dolayısıyla İslam medeniyetinde Mısır'ın özellikle Kahire bölgesinin yeri tartışılmaz. Osmanlı ilişkisi zaten çok açık çünkü ilk öğrencilerimiz Davud'un Kayseri, Molla Fenari, değil mi? Bedrettin Simavi, Hacı Paşa, Ahmedi Mısır'da okuyorlar. Temel merkezler zaten Mısır, İran ve Türkistan'dır İslam dünyasında. Dolayısıyla burada e, ilk dönem Osmanlı Antalya öğrenciler oraya gidiyor. Hatta oradan e, Anadolu'ya ve Osmanlı coğrafyasına girip orayı besliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Ekmenettin Baberti'yi düşünün değil mi? E, Mısır'da. Mehmet Kafiyeci, Bergamalı. Mehmet Kafiyeci aslında Molla Fenari'nin fed mi yoksa daha hoca zaten Osmanlı şey oraya gitmeden önce hmm. kimden ders almıştım Mehmet kafeci şimdi hafızamda canlı değil Mehmet kaficibelgam Bergamalıdır. gidiyor orada suyutun hocası değil mi dönemin en büyük alimlerinden biri dilci dil filozofu matematikçi mantıkçı usulcu bir sürü eseri var Tarihli, tarihçi tabi tarih metodooloji kitabı Kesinlikle. yazan Metinlerden birini yazıyor. Sekhavi'nin e, hocası ondan sonra. Bu adam Anadolu'dan gidiyor. Fatih'le mektuplaşmaları var. Yani kendinin... Mahmut Paşa'ya da kitap Paşa ithaf ediyor. ediyor. Evet. Dolayısıyla bu ilişki hiçbir zaman bitmiyor. 1516'da orayı alıncaya kadar ciddi bir sirkülasyon, bir ilişki var. E, ilmi açıdan baktığımız zaman o e, Mısır'ın Osmanlı'ya etkisi entelektüel açıdan baktığımız zaman çok çeşitli. Dini ilimler, özellikle hadis geleneği İbn Hacer el Askalani'den başla. Değil mi? Ondan sonra tarih. Zehbi, İbn Hacer el Askalani, İbn Kesir, Hı? El Ayni, El Makrizi hepsi bunların Memlük dönemi. Müthiş bir tarihçilik var. Çünkü istikrar var, süreklilik var burada. Dolayısıyla bunu sürekli üretiyorlar. Bildiğimiz meşhur tarihçilerin çoğu bu bölgede. İbni Kesir tarihini biliyorsunuz hepiniz değil mi? El-Makrizi'yi biliyorsunuz. El-Ayni, Beddetin'in Ayni Beddetin aynı tarihi olan. İbni Hacer Askelani, El Zehebi bunların hepsi e, bu bölgenin insanları. Ondan sonra <gülüyor> İbni Kutluba, e, İbni Haldun ve öğrencileri orada. Bu geçen hafta da söyledim. Ve o okulu devam ettiren sahavi kafiyeci Yine Kare'de. Fıkıh, özellikle Şafi fıkı, Hanefi fıkı, Mısır sadece Şafi değil çünkü memluklar Hanefi. Hanefi fıkı. Çok enteresan bir şey söyleyeyimse Oğuz Türkçesinin ilk gramer kitapları da Mısır'da kaleme alınıyor. Bunun nedeni, çok çeşitli nedenler olabilir. Kişisel kanaatim nedenlerinden biri en azından tahmin ettiğim şudur. Şimdi bir kültürü yönetiyorsunuz. Çok kadim bir kültür. Ve bu kültür Arapça konuşuyor. Siz ise Kıpçaksanız, Bunlar büyük oranda Kıpçak. Daha sonra Çerkez, Kafkas kökenli. E, hatta Memlük'ten ikinci dönemi Çerkez olmasına rağmen Oğuzca'yı öne çıkartıyorlar. E, niçin? Çünkü siz yönettiğiniz insanların özellikle kamuoyuna, entelektüel elitlerine kendinizin barbar olmadığını göstermek zorundasınız. O dönemde büyük sıkıntı bu. Kimsin de beni yönetiyorsun? Değil mi? Onlar da kendilerinin bir dili olduğunu, bunun grameri olduğunu, bunun metinleri olduğunu göstermek zorunda. işte. Oğuz diliyle şiir yazılıyor, gramer kitapları kalem alınıyor. 3-4 tane e, benim bildiğim e, bu dönemde Türkçe gramer kitabı kalem alınıyor, şiirler kalem alınıyor. Anadolu'daki şairleri misafir ediyorlar. Bu çok önemli. Diğer bir etki alanı kurumsallaşma. Özellikle hastane e, zihniyeti, tabii tıp, İslam klasik Tıbbı arkadaşlar, şu bölgede çok sistematik olarak gelişiyor. Büyük tabiplerimiz var. Bu, aynı zamanda kurumsal anlamda İbn-i Nefis burada yetişmiş, düşünün. Dolayısıyla burada işte Kalavun Hastanesi gibi, Hacı Paşa'nın görev yaptığı hastaneyi düşünün. Şu bölgede bir hastane kurma şeyi de var, zihniyette Bu da e, ciddi bir etkide bulunuyor. Zaten Anadolu'da şifahaneleri biliyoruz. <gülüyor> Diğer bir etki alanı astronomi. Şimdi hem teorik astronomide hem de pratik astronomide son derece etkilidir. Ee, Tabi Kalkaşendi gibi Memlük döneminde yaşamış devlet sistematiği, e, devlet bürokrasisi hakkında bilgi veren metinlerde bilindiği için biliyorsunuz Kalkaşendi su bu aşağı. Ka kaç, cilt, ka bir, kaç cilt? Kaç cilt? Kaç cilt? Değil mi? Bu eser mesela devlet sistematiği, bürokrasi hakkında çok ciddi bilgiler bir veriyor. İşte biraz önce bahsettiğim e şeyin Mesakül Efsar yazanından 30 ciltlik bir tarih kitabı. Dolayısıyla devlet zihniyeti, anlayışı açısından da ciddi etkisi var. Pratik astronomi, mikat, ilmi mikat dediğimiz... Ee, zaman tayini büyük oranda Mısır'dan Osmanlı dünyasına aktarılıyor. Şemsettin el Halili, değil mi? Ee, 14. yüzyılda, Cemalettin Mard Mardini gibi alimler 1406'ta. Ne demek vakit tayini? Şu demek arkadaşlar, çok entesandır bu. Ee, tabii büyük bir devletsiniz. Önce tabi zaman tayini, vakit beş vakit namaz var, diğer dini yani kıble tayini var. Ee, geçen İstanbul Hayat'ta yaptığımız toplantıda arkadaşımız da çok güzel bunu açıkladı. İlmi mikat bir süre sonra ilmi heyeti de kuşatacak şekilde. Yani astronomi diğer bir adı haline geliyor. Kuruluş aşamasında zaman tayiniyle başlıyor fakat bir süre sonra bütün bir astronomi konularını içeriyor. Çok büyük muvakıtlar var. Ve burada artık kaldı mı bilmiyorum ama Şam'daki Emeviye Camii çok merkezi bir camidir. Büyük cami. Şemseddin El burada muvakıttır. İbn-i Şatır meşhur teorik astronom ve aynı zamanda bir muvakıttır. Burada muvakıt. Şimdi <gülüyor> çok ilginçtir. Bunu geri gelmişken söyleyeyim. Gazali öncesi dönemde ne dedik? Alimler büyük oranda e, istisnaları var ama belirli bir konu ile alakalıdırlar. Yani matematikçi matematikçidir büyük oranda. E, filozof filozoftur. E, Kelamcı kelamcıdır. Fakat e, Gazale'den sonra alim tipi değişiyor arkadaşlar. Bir alim artık felsefe, kelam, matematik, astronomi yani her şeyle bunu doğanlaştırıyorlar. Yani buna biz bu 5000 yıllık ee, Akdeniz dünyasının bilgi birikiminin normalleşmesi, doğallaşması diyebiliriz. Yani artık bu bu bu artık bunu bırakalım. Tabii ilk Hicri 400 yılla sınırlanmış kafalar hala yok, geldi, yaban tercüme edildi, şu tepki verirler. Arkadaş, İslam medeniyeti 400 yılla bitmiyor ki be babacığım ya. Devam ediyor. Bu, bu sorunları çözüyorlar. İlk 400 yıl ilk 400 yılda İlişkin yapılan Yorumlar, daha sonra geçerli değil ki ya. Biz bunu çözmüşüz medeniyet olarak. Hala benim önüme bunu çıkartıyor. i̇bn Sina dedi ki, babacığım ben ona cevap verdim. Ne de onu üç de ben bitirdim onu. Bana niye getirip bunu tekrar soruyorsun? Kendi medeniyetimizin, çok mu sert olduğu, kendi medeniyetimizi kendimiz yazmadığımız için, hep söylüyorum biz başkalarının yazdığı hikayelerde yaşıyoruz. Biz bunları çözdük. Düşünün i̇bn Şatır. Bu adam fakih. Ama bu adam aynı zamanda muvakıt. Bu adam aynı zamanda teorik astronom. Anı kuşçu nedir Allah aşkına? Dil filozofu değil mi Abdullah hocam çalıştın. Matematik, astronomi, kelam, tefsir filan her şey var. Biz bunlar bitirdik. Bunları açtık. Bunlar bizim sıkıntımız değil. Onlar yerden temcid pilavı gibi önümüze koymalar. Hiçbir anlamı yok. Biz de bu Başkalarının yazdığı hikayeyi çok sevdik. Niye? Çünkü düşündürtmüyor bizi. Bayiliği çok seviyoruz. Birileri üretecek, biz burada dağıtacağız. Dispütüver. Tabii. Yani kendimiz üretecek. O zor yani bakkal dükkanı açmak. Kolay bir iş değil. Bilimde de, düşüncede de bayilik yapmayı çok seviyoruz. Temsilcilik almaya çalışıyoruz. Ben rasyonizmin temsilciyim. Ben falanca filozun temsilcisiyim. Kimlik kişilik de öyle kazanıyor adam. Bilmem neci. Babacığım ne işe yarıyor bu? Sadece akademik ünvan alıp maaş alıyoruz. Bunun bir anlamı yok. Evet. <gülüyor> bu dönem alimleri çok bu açıdan ilginçtir. Ee, mesela İbnül Mecdi. Bu adam bir Şafi Fakihi. Ama büyük bir matematikçi ve astronom. İbnül Mecdi. Tayboğa. Kıpçak. Ataları şeyden gelmiş. Altın Ordu'dan gelmiş. Belli. Dedesinin adı Tayboğa. Oturan Boğa, Kalkan Boğa var ya. Tay Boğa. Çok da güzel bir isim ha yeri gelmişken. Niye kullanmıyoruz bu isimleri biz ya? Niye? Ankara'daki havalan adı ne? Esenboğa. Esenboğa. Kim o? Timur'un Osmanlı ordusunu yenen komutanın adı Esenboğa ve koymuşuz. Değil mi? Öyle değil mi ya? Tabii havalan esen Esenboğa. Esas evet, ne oldu? Bir şey demediniz mi az önce? Hani çocuğumuza şey... Hayır, hayır. Bu tür isimleri biz niye yani, kullanıyoruz? Yerleşim yeri olarak... Esenboğa yerleşim adı değil ya, komutanın adı. Esenboğa koymuş. Çocuğa koyulur mu Esenboğa ya da Tayyipu adı? Şahsız hazır <gülüyor> bir <gülüyor> Tayyipu adı. Ben koyarım. Niye koymayayım ben? Bu tamamen bir alışkanlık, bir kültür biz. Kutalmış ismi koydu arkadaşım, ee, servisle ne dalga geçtiler çocuk? Mış ekini pek egeli orta alanı sevmezler, kutalmış, durmuş, Kut satılmış. Kutlu, Kutlu desem bir şey olmaz da, kutalmış biraz sıkıntını. Ben hatırlıyorum, belgü ismini verdiğinde bir arkadaşım, o artist ismini dediler. Halbuki ayet demek belgü biliyorsunuz. Karaanlı Kur'an tercümesinde belgü, belge, ayet demek. Tabi. Neyse Şemsettin Halili, İbn-i Şatır gibi büyük muvakıtlar yazdıkları eserlerle Osmanlı mikat geleneğini belirliyorlar. İleride duracağız üzerine İbn-i Katip Sinan el-Konevi ve meşhur Mustafa bin Ali el-Muvakıt Kanuni'nin büyük astronomu, bunlar hep bu gelenekten besleniyorlar. Bu Osmanlı mikat geleneği bu isimlerin eserleri üzerinden kuruluyor tecrübiyalı. Bunun yanında büyük fakih fakih ve aynı zamanda büyük matematikçi İbnül Haim. Mesela bu da Memlük coğrafyasında yaşamış çok önemli bir adam. Özellikle yazdığı çeşitli matematik konuluna yazdığı kitaplar ders kitabı olarak 400 yıl bütün bir Arap ve Osmanlı coğrafyasında okutulmuştur. İbnül Haim. İbnül Mecliden bahsettim. Sıbdül Mardini mesela bu da çok önemli bir adamdır. Yazdığı yine ders kitapları, matematik, astronomideki ders kitap, astronomi aletleri ee, bütün bir coğrafyada yani Balkanlarda, şu coğrafyada, Osmanlı, klasik Osmanlı coğrafyasında ders kitabı olarak okutulmuştur. Sıpt, anne tarafından torun demek. Arapça da ayrıdır. Hafit baba tarafından, Sıpt anne tarafından bu meşhur Cemalettin Mardini biraz önce ismini bahsettim. Bu da bir astronom, müzisyen. Onun Kız tarafından torunu olduğu için buna Sıptun Vardini denir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaçta bitirdik biz dersi ya? Altı, Altı bir buçuk saat değil mi? Evet. Altı, Altı kırk. Altı Vaktimiz var. Aman gözünü seveyim. Demek ki e, hangi alanı açarsak açalım, e, Memlüklerle Osmanlı entelektüel ilişkisi. Bir, bize bir aralık, bir kapı veriyor. İster din ilimler, ister edebi ilimler, ister dil ilimleri, ister fen bilimleri, matematik bilimleri, ister astronomi, ister matematik, muhakkak e, bir şekilde bu coğrafyayla alakamız var. Mesela meşhur İstanbul Rastatahari'nin kurucu Takiyettin Rahası düşünün. Kimin e, talebesi? İbni Ebu Feth Es-Sufi'nin. Kariye'ye gittiği zaman orada ee, şeyden Ş Şamlı'dır biliyorsunuz. Şam'dan şeye gittiği zaman Kare'ye oradan meşhur Mısırlı astronom İbn Ebil Feth Es-Sufi diye bir astronomdan ders alıyor. Onun yanında yetişiyor. Dolayısıyla e, ilişkinin e, iç içe geçmişliğini burada açıkça görüyoruz. <gülüyor> Mısır'ın başka bir katkısı daha var. Bu da çok entesan. Ee, Endülüs ve Kuzey Afrika'daki entelektüel birikim bize hep Mısır üzerinden gelmiştir. Büyük oranda. Bir süzgeçtir Mısır. Mesela İbn Arabi'yi düşünün. Daha önce erken dönemde İbnül Benna, meşhur matematikçi, onun öğrencileri İbn Haydur, İbn Kunfus, ondan sonra Kala Sadi, İbn Gazi el-Miknasi gibi bunlar çok entesan adamlar. Bu adamların bütün şeyi birikimi Mısır üzerinden eee Osmanlı'ya ulaşıyor. Mesela 1492'de Gınata, son bölgede elimizden çıktığı zaman oradaki ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ulema da büyük oranda Kuzey Afrika, Mısır üzerinden e, şeye geliyorlar. Ne oldu bu? Niye gitti? Orası gidince orası da gidiyor. Evet. Memlük döneminin Osmanlı'ya diğer bir etkisi Aslöbedi anlayışındadır. Bu da çok şey enteresan. Aslöbedi ansiklobedi anlayışı çok ilginç bir şekilde Memlukların ürettiği hem tarih ansiklobedileri hem e, bitki ve hayvan ansiklobedileri. Bakın 70 ciltlik zooloji ve botanik ansiklobedisi var. Bu dönemde tehlif 70 cilt. ha? için <gülüyor> öğreneceğiz. Daha yazma. Aziz kardeşim. Hiç kimse çalışmadı üzerine. Ben bu eseri ilk incelediğim zaman e, şaşırdım çünkü yaklaşık Millet Kütüphanesi'nde o e, Kaç sayfaşında hatırlamıyorum çünkü milattan önce incelediğim bir eserdir. Ortalama 400. 20. 400 20.000 25.000 sayfa zannediyorum. E, kaç sayfa hatırlamıyorum ama uzun bir belki 10 belki 20 kaynakçasını anlatıyor, kaynaklarını veriyor adam. Çok tırnak içinde çağdaş bir şey yani şu kitap şu kitap şu yemge. Yani bu kitapların yüzde 75'i bugün yok. Yani İslam kültürünün bugüne ulaşanı neredeyse yüzde hadi biraz zorladık mı yüzde kırktır yani. Yüzde altmışı kayıp, bir kere Orta Asya tamamen kayıp. Size daha önceki geçenlerde örnek verdim. Ee, Kutbuttin Şirazi'nin, Nihayet-ül İdrakı'nın arkasındaki astronomi eserlerinin beş tanesi günümüze gelmiş. Orada var 40 tane eser, yok edilip gitmişler. Ya da Fahrettin Nazı'nın bahsettiği eserler. Bahattin ı ediyor diyor ki ben mantık kitabı yazdım, şunu yazdım, bunu yazdım. Nerede bunlar? Yok. Dolayısıyla o ta, tabi bunlar tek nüsa, üç nüsa, beş nüsa. Ee, o kadar değişken bir araya gelecek ki bu eserlerin sürekli sağlaması için. Şuna emin olun. Eğer bu bölgeyle bu bölge arasındaki network sağlam olmasa bugünkü eserler de gelmez. Özellikle aile networkleri mesela bu da çalışılması gereken bir konu. Aile networkleri vardır İslam dünyasında. Diyelim ki Aile, büyük bir tüccar aile. Burada bir kişi şey var, burada var. Bunlar birbirlerine sadece e, mal atıp getirmiyorlar. Kitap da getiriyorlar, eser de getiriyorlar. Mesela örnek, Çamili'nin Mülakas Fihim'in heyyesi, burada yazılmasına rağmen, Kalenasi, Kananisi diye bir aile, Halepli bir aileye itaf ediliyor. Halepli ailenin ne işi var orada? Büyük ihtimalle bu tüccar bir aile, Buraya gidip geliyor. Burada ya hamilik yapıyor, ya maddi bir destek veriyor. Şemsettin, çamini de eserini ona e, ithaf ediyor. Evet, tekrar konuya gelelim. Asirobedi geleneği, bilginin, e, asirobedinin en önemli özelliği bilgi dolaşımını kolaylaştırmasıdır. Çünkü aynı anda farklı bilgileri bir arada buluyorsun. Diyelim ki tarih mesela, e, El Ömeri'nin tarihi, 30 cilt. Bakıyorsun bir cildi hükema, filozoflar, ansız. bir cildi etibba, tabipler. Bir cildi bilmem şuara, yani 30 cilt ama ve bu şah, hükema filozof dediği zaman sadece İslam medenetikleri değil, başlıyor Hazreti Adem'den ne varsa bildiği o döneme kadar. Dolayısıyla sen mesalikül ebsar önüne koyduğunda neredeyse bütün bir insanlığın hafızasını, Oradan bulabiliyorsun. Pek çok konuda bunu yapıyorlar. En önemli asyobedisler işte Makrizi, değil mi? İbn Kesir, İbn Arap Şah, Beddetin Ayni, Sakavi, Süyuti, Kavyci. Bize Süyuti'yi düşünün. Doğazamıyorum. Yani hemulhevami, evet. değil, değil mi? Arap dilindeki istisnalar. Yani, diye bir şey var. Yani ne yok ne var adam e, yazıyor. <gülüyor> her menen her konuda. Bilgi üretiyor. Bu kültür e, Osmanlı'ya da ciddi bir etkide bulunuyor Asrobili kültürü. Ve Osmanlılar da buna benzer eserler üretiyorlar. E, pek çok örnek var. İleride bunları zaten vereceğiz. Bunu bir kişi yazamaz zaten. Bakın Zehebi'nin yanlış hatırlamıyım 75 cilt midir İslam tarihi? Şimdi dediğim gibi bu rakamlarda, çünkü ben bazen 80 diyorum, bakıyorsun 20 olabilir. <gülüyor> Ders anlatırken e, mübalağa sigasıyla konuşulur. Yazarken onu öyle yapmıyoruz da. Şimdi e, ben tanıştım, onu edit eden e, Lübnanlı bir Arap'tı. Adam e, hayatını değiştirdi o eser için, İstanbul'a yerleşti. Tek nüshası Süleymaniye'de. Şimdi biyografi kitapları nasıl yazılıyor zannediyor musun sen? Tek bütün dönemin alimlerini ee, adam o, hayır, form hazırlayıp hepsine gönderiyor, onların yazıyor tabii canım, tabii tabii, bunu nereden biliyoruz? Çünkü aynı alem hakkında aynı kişi farklı dönemde yazılar yazıyor olabiliyor. Mesela diyelim ki sen ona <gülüyor> maddi destek vermemişsin. Ya da e, çok iplemiyorsun onu, sana yazdığı bir biyografi yazıyor sana, rezalet. Onu okuyunca adam, ya gel gel canım kardeşim benim, ikinci kitabını yazdığında, o büyük insan, fazlıl, erdemli diye başlıyorsun. Tabii yani insan neticede bunları yapıyor. E, dolayısıyla klasik dönemde yazıldı diye ya, biraz böyle de bir şey var tarihçilerde, klasik dönemde yazıldı mı? Transandant bir şeymiş gibi, hiç karşılıklı okuma yapmadan, değerlendirmeden hemen alıyoruz. Bu doğru değil. Yani Onlar da insan. Birbirine nefretleri var, sevgileri var, ilişkileri var, taraflar var. Karşı taraflar var. Herkes kendi perspektifinden bakıyor. Değil mi? Yani diyelim ki Şekayki Numani adam okuyor. Şekayki Numani belli bir perspektiften. Taşköpizadenin kendi geleneğini yazıyor. Taşköpizadenin almadığı bir sürü Osmanlı alimi var. Duymadığı, önemsemediği, kendi geleneğinin dışında gördüğü Kıl olduğu, küçük olduğu olabilir bunlar insan yani <gülüyor> şey değil. <gülüyor> o açıdan e, çok dikkatli okumak lazım e, klasik eserleri. Başka çaremiz yok tabi yani neticede onların dışında bilgi aktaran bir şey yok değil mi? E, Biz çok tehküz halinde okumakta fayda var. Evet. Şimdi gelelim Orta Asya Osmanlı ilişkilerine. Tabii zaten kökü, kök oradan geliyor, bunu uzun uzun anlattık Selçuklu döneminde haraki şey yoktu. ama Osmanlı dönemindeki etki büyük oranda hiçbir zaman kesilmiyor tabii. Mondafenari Fenari anlatırken ne dedik? Ee, Abdülvacid el-Meşedi, el değil mi? Ta ortağından kalkıp Bursa'ya, Kütahya'ya geliyor. Bunlar tamam. Ama yoğun olarak Osmanlı zihniyetindeki dönüşümü tetikleyen ya da ona çok büyük bir katkı yapan Timurlar dönemidir arkadaşlar. <gülüyor> Timurlar çok uzun soluklu bir devlet değil. Yüzyıllık bir devlet. Rüzgar gibi gelip geçti. Ama etkisi büyük oldu. Özellikle o hattı tekrar hatırlarsak Türkistan ya da Turan diyelim, İran, Anadolu, şu bir yaydır ve çok önemli bir yaydır insanlık tarihinde. Şu yay, Balkanları da buna kattık sonra, son derece önemli bir yaydır arkadaşlar. Entelektüel taraftan bunu çok dikkatli incelemek gerekiyor. Bu yayın özellikle Osmanlı entelektüeli etkisi, Semerkant bölgesi. Burada mı Semerkant? Şuralarda bir yerde değil mi? Heh? <gülüyor> Semerkant ve hemen aşağısında da Herat. Bu iki şehir Osmanlı entelektüel zihniyetinde çok ciddi bir etkiye sahip. <gülüyor> Tabi Timur'un e, yapacak fazla bir şeyi yok. Timur... Ne oldu? İnsan Benim telefon, telefon çalmıyor. Hayır. Çalıyormuş. Timur'un e, burada yapacağı tek şey... Siyasal örgütü kurduktan sonra bir parti değişikliği gibi, hükümet değişikliği gibi üretimine devam etmiyor. Çünkü burası kadim bir İslam coğrafyası. Bütün kurumlar mevcut. Özellikle Moğollardan sonra, İlhanlılar ve sonrası Şiraz burada, Tebriz burada değil mi? Bütün o klasik kültür merkezleri burada bir üretim yapıyorlar. Bu üretim güçlü bir mali ve politik organizasyon desteklenince e, ciddi ürünler veriyor. İki şehir öne çıkıyor. Birincisi Herat oğlu Şahrun merkezi Timur oldukta, öldükten sonra yerine Şahru geçiyor. İkincisi 1447'de ölmüştür Semerkant Uluğ Bey'in oğlu Uluğ Bey'in yönetiminde Semerkant. Bu iki şehrin ziniyeti birbirini tamamlayan zihniyeti. Herat daha çok dini ilimlerin merkezidir ve sanatın merkezidir. Uluğ Bey'in kardeşi Baysongur Bak Bay Sungur ismini koymuş işte. Evet hocanın ismini koymuş. Bay Sungur İslam tarihindeki önemli yeri kurduğu atölyelerdir. Sanat atölyeleri. Bildiğin atölye. Hat atölyeleri. Ebru, tezip, minyatür. Nasıl ki Ulu bey Semerkant'ta Rasatane medrese kuruyorsa Bay Sungur'da ee, atölyeler kuruyor. Ve burada çok ciddi bir ee, Bay Sunguri nispet şeyle sanat ortaya çıkıyor. Topkapı Sarayı'nda gördüğümüz o kara kalem çalışmaları ben Mısır'a gittiğimde mesela Darül e, Kütürk'te oradan gelmiş olağanüstü derecede içeride de Bay Sungur imzası olan. Kendisi yapmıyor ama onun Bay Sunguri diyorlar. Ona nispetle anılıyor sanatkarlar. E, çok eser gördüm. Dolayısıyla Herat dediğimizde, mesela bunu da çok böyle benim bilebildiğim kadarıyla ayrıntılı bir tarihi yazmalar üzerinden yazılmış değil. E, aklınıza ne gelirse gelsin, hat, ebru, teyzi, minyatür, o klasik e, İslam-Türk sanatları dediğimiz sanatlar burada son derece ciddi bir şekilde üretiliyor. Bu açıdan Osmanlı sanatına da minyatür sanatına etki yapıyor. Özellikle timurlar çöktükten sonra yani bu çöküş elbette 1507'de Timurlar tamamen ortadan kalkıyor ama 1449'da Ulu Bey öldürdükten sonraki süreç artık Şahruh öldükten sonraki süreç artık öyle çok e, istikrarlı bir süreç değil. Gitgeller çok oluyor. Oradaki sanatkarlar, bakın Osman Abdülkadir Meragi nerede? Burada. Abdül Meragi'nin oğlu ve torunu nerede? İstanbul'da. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü sanat İlim, bilgi, şehir ister, istikrar ister, öngörülebilir bir hayat ister. Yarın beni biri öldürür korkusu hiçbir zaman insanı sanat yapmaya ya da entelektüel bir faaliyet yapmaya yöneltmez. Ha, yarın öleceğim o zaman matematik kitabı üreteyim. Var mı böyle bir şey? <gülüyor> Bakın dediğim gibi Abdülkadir Merak'ı orada, oğlu ve torunu e, Osmanlı'da ve kitaplarını da e, sultana ithaf ediyorlar. Fatih'e sunuyor. Fatih sunuyorlar. Alişir Nevai daha geç dönem olmakta birlikte Türkçe açısından çatayca yukuruyor. Ee, Özbekistan'a gittiğimde mesela orada çok böyle entesan şey söylerlerdi. Ee, buralara Fars, Farisi konuşurdu. Alişir Nevai'ne zaten Türkiye konuşmaya başladılar. Zaten Özbekistan'da üç figür vardır. Emir Timur, siyaseti temsil ediyor. Ulu Bey, bilimi ve Alişir Nevai edebiyatı. Her yerde heykelleri vardır. Şimdi Özbekler daha dünkü devlet, bir mukayese edelim bakalım. Biz isimlerini bilmiyoruz. Adamlar kendi kimliklerini bu üç isimden üretiyorlar. Ve yani her gittiğin yerde Timur devletin haritaları var. Emperyal bir perspektif veriyor adam kendi mensuplarına. Biz, hangisini kabul edeceğiz? Ha? Biz de zaten her şey olduğu için bir şeye karar veremiyoruz. Her şeyi bilen hiçbir şey bilmez. Türkçe açısından, tüm Osmanlı Türkçesi dediğimiz, klasik Türkçe, Gelibolu halini ifade ettiği şekilde dört dilden mürekkeptir diyor. Arapça, Farsça, Türkçe, Çağatayca. Onun için diyor, lisan-ı lezizdir diyor, lisan-ı lezizdir. Arapça öğrenmek farz, Farsça öğrenmek vacip. İşte e, ise... İşte, Türkçe öğrenmek şöyleyse Çağatacığım hepsinden mürekkep olan dili öğrenmek farz, vacip, sünnet, aleyhülah, zorunludur diyor. lisan leziz diyor. Leziz dil. O klasik Türkçe. Tamam mı? Ya? Osmanlıca diye bir dil yok efendim. Yok öyle bir dil. Klasik Türkçe. Çünkü niye? Adam kendini Ahmet diyor. yoksa sen Ahmet değilsin Mehmet diyorsun. Ya adam diyor ki zebani Türk'i, lisan Türk'i. Ben Osmanlıca kelimesini kullanan bir adam görmedim. Tazım şeyde 1850'lerden sonra onlar. Öyle bir şey yok. Zebani Türki ya da lisanı ı Türki'dir. Ona Türkçe diyor adam. Evet. <gülüyor> zebani, Farsçı, lisan Arapça. Tabii. Yani zebani Türki, lisanı Türki. E odur zaten. Ben size daha önce örnek verdim bakın. Bir dakika. Hava, dört tebel element. Hava, Arapça. Evet. Su, Çince. Ateş, Farsça, Toprak, Türkçe. Klasik Türkçe budur zaten. Gücü de budur. Efendim? Türkçe öğrenmenin bu kadar önemli olduğunu neden altın iç Çünkü devletin dili olmuş ya artık. Bürokrasinin dili. 1502'de Osmanlı ordusu artık Türkçe konuşuyor tamamen. Bürokrasinin dili Türkçe. Bir de artık 1490'dan itibaren bilim de Türkçeleşmeye başlamış. Elbette canım oğlum olmaz olur mu bale beleni niye yazıyor Mühüy? Acaba bütün Osmanlıları ortak bir dilde birleştirebilir miyiz? Tabi tabi. Bilmeyen, çoğu bilmiyor zaten. Ama devlet erkanı, bürokrasi, ordu tamamen Türkçe konuşuyor. Evet. Tasofi açısından açısından da son derece etkili bize daha bilime gelmedik. Tasavvuf açısından da Orta Asya zaten Ahmet Yesevi'den biri gelen işte Hacı Bayram Viller, değil mi? Ee, nedir? Yunus Emreler, Emir Sultanlar, ondan sonra Hacı Bektaşlar filan, on ha, Mevlanalar. Mevla, tab Mevlanalar, hep oradan geldiler. Ama bu bitmiyor, özellikle Nazari Tasavvuf dediğimiz Abdurrahman Camii, değil mi? Şimdi Abdurrahman Camii'ye biz biz şair olarak biz, ama büyük Osmanlı mezhep okutulan Molla Camii diye bir kitap var, dil kitabı. Nahif, Kafiye Şeri, bak bu adam. Aynı zamanda bir dil alemi. Ee, Sayınettin Törke <gülüyor> diye bir adam var. Sayınettin Törke. Türk Sayınettin. Bunun bir dedesi var. Bunlar çok önemli adamlar. Kelamcı, mantıkçı, onun nasıl? Aynı zamanda hurufi metinleri yazıyorlar. Fususa şehri olan. İki cilt. Bunlar da çok ciddi etkide bulunuyorlar. Felsefede zaten söyleyecek çok şey yok. Ta başından itibaren gelen alimlerin yanında daha geç dönemde olmakla birlikte Devvani ve Deş'teki Celalettin Devvani ve Deş'teki dediğimiz iki farklı Şiraz ve Tebriz'deki iki farklı entelektüel, felsefi faaliyet